Nafile ibadetlerde yani sürekli belli bir rekat sayısını yakalamak mı gerekiyor? Yoksa hanımefendinin verdiği örnekteki gibi bazen işimiz olduğu için, bazen nefsimize ağır geldiği için işte uzaltıp kısaltabiliyor muyuz? Bu konuda sevgili peygamberimizin şu hadisleri bize ışık tutuyor. Hayrul e'mel mâ dâme sahibuha Amellerin en hayırlısı sahibinin devamlı surette yapmış olduğu amellerdir. Edve muha ve inkalle az da olsa devamlı yaptığı bu şekilde de rivayet vardır. Yani burada esas olan acele yapmadan acele yapmadan ihlaslı bir şekilde samimi bir şekilde namazı kılmaktır. Rekat sayıları Rekat sayılarının fazla olması o amelin çok makbul ve sevaplı olduğu anlamına gelmez. Şimdi biz bazen görüyoruz kişinin fazla bir vakti yok. Belki bir farz kılacak kadar vakti var. Ama kişi öyle bir namaz kılıyor ki ben 10 rekat kılacağım tamamlayacağım diye mesela öğleyi sünnetleriyle beraber tamamlayacağım diye öyle bir namaz kılıyor ki ne sünnet, sünnete benziyor. Ne farz, farza benziyor. Değil mi? Farzı kılacağı sürede bir insanın hepsini kılıyor, bitiriyor. Şimdi bu mu daha makbul? Yoksa bir insanın içine sindire sindire efendim namazını güzelce kılması mı daha makbul? Elbette ki, en azından farzını değil mi hocam? Evet, en azından farzını güzelce kılması daha makbuldür. Şimdi bu seyircimizin sorusunda olduğu gibi ben 8 rekat teheccüt kılacağım, duha kılacağım, efendim kuşluk namazı kılacağım diye bunları çarçabuk, ale acele efendim hukukuna riayet etmeden kılarsa bu doğru bir şey yapmamış oluyor. Makbul bir hareket değildir. Eğer zamanın kısıtlıysa, az bir zamanın varsa Allah rızası için 2 rekat kıl bu daha makbuldür. Bıkkınlığa, evet. yorulmaya sebep olmaması için bir kimsenin 2 rekat veya 4 rekat bu şekilde kılması daha doğrudur. Yani her zaman 8 rekat, 10 rekat kılıp, bıkıp, bırakmak yerine 2 rekat olarak bile olsa, mesela teheccüdü bile gece 2 rekat olarak kılsa bu daha doğru bir şeydir. Öne yapmasını tavsiye ederiz. Peki hocam.